Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve nautu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdillahu felamudille fela leh Ve men yudlil felahadiye leh Ve eşhedü en la ilahe illallah, ahdahu la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Ya eyyühellezine aminu atta kullahu hakka tukatihi, Ve la temutunne illa ve entum muslimun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 Amma ba'du fe ibadallah inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhtesataha ve kull muhtesetin bid'a ve kull bidatin dalale ve kull dalaletin <tactilebirdringharma> Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatu selam getirelim. İmam Müslim'in Sâihinden Kitabul İman bölümünden 7. baba geldik. Babu Duahi ile Şehadetaini ve Şerai'l İslam. Şehadeteyne ve İslam'ın şeriatlerine, temel dinamiklerine davet babı. Evet. 7. bab. Alalım. Gâlel İmâmü'l <imamun> Nevevîm Rahmehullâh Bâb-u duâî ilâ şehâdeteynî şehadetey, Tabi, şehâdeteynî başına eliflem olması lazım. Bâb-u ile ilâ ve şerâîl-islamî Gâlel <Gülüyor> <Gale> İmâmü'l Müşrim Rahmehullâh Gâle hattâ sana Ebu Bekr ibnu Ebi Şeybete ve Ebu Kureybin ve İsa ibnu İbrahim'e cemî'an an vakiin Galat 1 sana vaki an Zekeriya bin İshak. Galat 2 sini ya yağın Abdullah bin Şeyfiyin. An Ebi Ma'bedin, an bin Abbasin an Muaz bin Cebelin. Galat Ebu Bekrin. Rübbama Galat an bin Abbasin. An Muazan Galat. Baktani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Göller, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın الله Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın ان الله aleyhim sadakatan tu'khazu min aghniyihim fuqar fa tarud fi fa innahum ata'u lizalika fa iyyaka wa kara'ima amwalihim fattaqi da'watil evet meşhur cebel i̇bn Abbas rivayet ediyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın nereye? Yemen'e vali olarak yollanması. Yemen'e davetçi olarak yollanması ile ilgili rivayet. Şimdi burada dikkat edersek hemen bab başlığından sonra Ahmet Davutoğlu Hoca kısa bir bilgi vermiş. Bu da burada ilk gözümüze çarpan hususlardan bir tanesi. Daha önceki bablarda böyle yapmamıştı. Ne yaptı burada? Diyor ki hadise geçmeden şimdi size İmam Müslim'in vereceği hadis meşhur. Ney? Muaz hadisi ki Yemen'e aleyhissalatü vesselam onu ne yapmıştı? <gülüyor> evet. Vali ya da tebliğci olarak ne yapmıştı? Göndermişti. Onunla alakalı ney? Hadis. Okuyalım tercümesini. 7. İki kelime şahadete şehadete ve İslam'ın şeriatlarına davet babu bu bakta Hazreti Muaz radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderilmesi meselesi görülecektir. Muaz radıyallahu anh hadisi muttefakun aleyhtir. Yani Buhari ve Müslim rivayeti değil mi? Evet. Devam edelim. 29. Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe ile Ebu Kureyb ve İshak bin İbrahim toptan vekiiden rivayet ettiler. Ebu Bekir dedi ki bize veki Zekeriya bin İshak'tan rivayet etti. Dedi ki bana Yahya bin Abdullah bin Sayfi Ebu Muabed'den, o da i̇bn Abbas'tan, o da Muaz bin cebelden işitmiş olmak üzere rivayet eyledi. Ebu Bekir dedi ki, galiba Veki i̇bn Abbas'tan diyerek rivayet etti. Muaz şöyle demiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi. Buyurdu ki, gerçekten sen ehli kitaptan madut bir kavme gidiyorsun. Şimdi onları Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet getirmeye davet eyle. Eğer buna itaat ederlerse kendilerine bildir ki Allah onlara her gün ve gecede beş vakit namaz farz kılmıştır. Buna da itaat ederlerse onlara bildir ki Allah kendilerine zenginlerden alınıp fakirlerine verilecek bir zekat farz kılmıştır. Şayet buna da itaat ederlerse sakın mallarının en kıymetlilerini alma. Mazlumun bedduasından da korun. Çünkü bu dua ile Allah'ın arasında perde yoktur. Evet. İmam Müslüm'ün şöyle bir senedine bakalım. Dikkat edersek i̇mam Müslim üç tane şeyhinden ne yapmış? hadis rivayet etmiş. Demiş ki Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe ve Ebu Kureyb ve İshak bin İbrahim Yani Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe Ebu Kureyb ve İshak bin İbrahim İshak bin İbrahim meşhur İshak bin Rahuye. Evet Cemiy veki. Hepsi vekide. Veki binül cerrah, el ruasi. Ama anla burada dikkat edin. Ne yapmış? Evet. İfadeyi vermiş. Daha sonra diyor ki, Gale Ebu Bekir, Müslüm diyor ki, Şeyhim Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe dedi ki, an yerine haddetena veki. An değil. Veki ne yaptı bize? Tahdis etti. An Zekeriya İbni İshak. Zekeriya bin İshak'tan. O da dedi ki: Gal Hadde seni Yahya ibni Abdullah ibn es-Saifi. Yahya bin Abdullah es-Saifi. Zekeriya bin İshak kim? Zikri geçen Zekeriya bin İshak Mekkeli Sayhan ravilerinden değil mi? Yahya bin Abdullah bin Saifi kim? O da Amr bin Osman'ın azatlısı mekkelî An Ebi Mabet ha. Ebu Mabet Cüheni değil bu. Ha. Ebu Mabet Nafit veya Nafis. İbn Abbas'ın en sadık azatlarından biri. An İbn Abbas İbn Abbas'tan An Muaz bin Cebel Muaz bin Cebel'den. Kimmiş Muaz bin Cebel? Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel el-Ensari el-Hazreci Hazreci Hazreç kabilesine mensup ney? Ensardan bir sahabi ashab-ı kiramın büyüklerinden olup Medine'lidir Bedir gazasını iştirak etmiştir kendisinden birçok hadisler rivayet edilmiştir 17 veya 18 tarihinde Ürdün'de Taun hastalığından vefat etmiştir evet Kale Ebu Bekir yine bu Ebubekir Bekir Ebu Bekir İbni Şeybe رُبَّمَا قَالَ وَكِي An İbni Abbas. Evet. Veki muhtemeldir ki ne demiştir? İbn Abbas'tan enne مُعَذَنْ قَالِ Muaz dedi ki. Şimdi aşağıya okuyalım. Ne demek o enne muazen? Onu açıklayacak inşallah bize. Şari. Evet oku. Evet şari. İmam Müslim radıyallahu anh bu hadisin isnadında dahi son derece ihtiyatlı ve dikkate davranmış ve birinci rivayette An Muaz demiş. İkinci rivayette ise Enne Muazen tabirini kullanmış. Güzel. Ha, birinci rivayette An Muaz demiş. Yani İbn Abbas kimden rivayet etmiş? Muaz'da. Yani birinci rivayette hadisin rabisi Muaz. Muaz İbni Abbas'a bunu ne yapmış? Anlatmış. Anladık mı? i̇bn Abbas diyor ki Muaz'dan. He. Yani buradan neyi anlıyoruz biz? i̇bn Abbas bunu Muaz'dan almış. Anladık? He. İkincisindeyse ki işte Veki belki de diyor An-Muaz yerine En-ne muaven. dedi yani. İbn-i Abbas diyor ki Muaz gönderildi. Yani doğrudan kimden almıyor i̇bn Abbas bunu? Muaz'dan almıyor. Olaya bizzat ne? Şahit. Şahit. Şahit. Anladık değil mi? Şimdi devam et. An ile en edatlarının manalar arasında ise fark vardır. Vakia cumhur ulemaya göre ikisinin manaları birdir. Ve ikisi de hadisin muttasıl olduğunu ifade ederlerse de birçok ulema iki edat arasında fark görmüş ve enne ile rivayet edilen hadisin mürsel hükmünde olduğunu söylemişlerdir. Yani niye öyle? Eğer İbn Abbas bu vakayı görmemişse doğrudan da bunu Muaz'dan enne yani Muaz böyle yaptı diye rivayet etmişse ya arada bir ne vardır sanki? Kopukluk vardır değil mi? Ha, yani şimdi diyoruz ya ha, ben İbn Abbas'tan rivayet ediyorum an diyorum İbn Abbas'tan İbn Abbas Yemen'e gönderildi. Bak problem yok. Ama yok. Ama yok. Ben Necmi diyorum ki, he İbn Abbas Yemen'e gönderildi. Şimdi ya olayı görmem lazım. Şey Muaz, Muaz bin Cebel Yemen'e gönderildi. Ya olayı görmem lazım ya da olayı başka birinden duymam lazım. He. Burada bu olayı Muaz bin Cebel'den duyduğumu gösteren en ne lafsı ona da mana olarak muhtemeldir. Adem'i de yani işitmemem de nedir? Muhtemeldir. O zamanlarda bir kopukluk var sanki peki problem var mı yok niye problem yok çünkü zaten sahabi abi'nin bilinmemiş olması meçhul olması hadisi etkilemez çünkü sahabenin hepsi nedir adildir sahabenin mürseli zaten ittifakla nedir sahihtir problem yok problem tabi'nin mürselinde değil mi <gülüyor> kaldı ki zaten bu daha sonraki tariflerde de göreceğiz zaten Bizzat İbn Abbas tarafından ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Bunda problem yok. Devam et. Şu var ki buradaki irsal sahabi, yap, irsali sahabi yaptığı için hadis yine muttası hükmündedir. Anladık değil mi? Yani buradaki irsali, mürselliği kim yapıyor? Muttasır. Sahabi muttası hükmünde evet. Ekseri ulemanın kavli budur. Bu hususta muhalefet eden yalnız Ebu İshakı Esferaini, Esferainidir. Evet. Ona göre sahabinin mürseliyle ihtiyaç olunmayacağı için İmam müslim ihtiyatta davranmış ve her iki rivayet şeklini göstermiş. Yani Ebu İshak diyor ki yani sabinin mürseli bile muhteş değildir. İşte İmam müslim bunu bildiği için hem anlı hem de enneyli ne yapmış? Zikretmiştir. Hayır. İmam müslim onun için zikretmemiş. İmam müslim her iki tariklende geldiğini göstermek için. Yoksa İmam Müslüm'e göre sabinin mürseli de nedir? Sağdır. Evet devam et. Bu hadis kütübü sitlerinin hepsinde rivayet edilmiştir. Buhari onu tevhid, cenais, <gülüyor> meğazi, zekat ve mezalim had bahislerinde muhtelif ravilerden tahric etmiş. Dört yerde ki biz bunu nerede aldık? Tevhid. Tevhid'de aldık. Hatırlıyoruz değil mi? Devam. Ebu bu Davud, Tirmizi ve Tirmizi Nesai ve İbn Mace, Mace, de yine muhtelif ravilerden zekat bahsinde rivayet edilmiştir. Evet. Tirmiz'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderirken kendisine şu sualleri tevcih buyurmuş. Evet yani burada Tirmiz'in rivayetini alıyor. Diğerlerinden biraz farklı. Tirmiz rivayetinde de Yemen'e ne olarak gönderildi açıkça ifade ediliyor? Vay, vali. Evet. evet. Yemen'de ne ile hüküm vereceksin ya Muaz? Muaz buna Allah'ın kitabı ile cevabını vermiş. Kitapta bulamazsın <gülüyor> ne yaparsın sualine? Resulullah'ın sünnetiyle hükmederim diye mukabele etmiş. Ya sünnette de bulamazsan sualine de kendi reyimle iştihad ederim cevabını vermiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulünün elçisini, Resulünün hoşnut olduğu şeye muvaffak eyleyen Allah'a hamdolsun buyurmuşlardır. Evet. Muaz radıyallahu anın Yemen'e vali gönderilmesi Tebuk gazasından sonra yani 9. hicri yılda vuku olmuştur. Bir rivayette Hz. Muassın derece cömert bir zat olduğundan boşlanmış ve nihayet alacaklarının muracaatı üzerine bütün malı alacaklarına dağıtarak elinde ucunda bir şey kalmamış. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Yemen'e vali ve kadı olarak göndermiş. Yes. Ve kadı yani. Evet. Ve ola ki Allah mali vazife, vaziyetini ıslah etmeye buyurarak zekat memurlarının topladığı zekat mallarını tesellüme de onu veket Evet. Teslim almaya. Şimdi e, niye Kadî demiş 2 A? Çünkü Arapçada el -kavi. Orada Elif vardır. Osmanlıcada da Kadı Kadı olarak yazılmaz. Elifle El-Kadî. E, onu şimdi Türkçeye uyarlarken şapka yok o dönemde. Ne yok? Şapka yok. 2 A koymuş. O dönemde şapka yok. Şimdi şapka var <gülüyor> <gülüyor> evet, heh. yani onun için öyle yapmış iyi de çekmiş zaten açık yani e, Tebuk kazasından sonra yani 9. Hicri yılda vuku bulmuş deniyor genel itibarıyla. bir rivayette de çok borçlanmış elindeki avucundakini dağıtmış Muaz Bin Cebel Radyolan. Peygamber Efendimiz de onu ne yapmış e, zekat memuru olarak nereye yollamış Yemen'e yollamış evet devam et Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'i beş vilayet ayırmış. Bunlardan Sana vilayetine Halid bin Said'i Çin'de'ye Muhacir bin Ebu Ümeyye'yi Hadra Mevte Ziyad bin Lebidi, Cenede Muazı Zebit ve Adene Ebu Musa el-Eşari'yi vale göndermiştir. Evet. Yani işte Peygamber Efendimizin taksimatı bu yönde aleyhissalatu vesselam bölgeleri ayırıyor bir ülkeyi. Yemen'i beş bölgeye ayırıyor. İşte her birine de ne yapıyor? Burada zikredilen ne Sahabeleri yolluyor ki Cennet'e kimi? Muaz bin Cebel'i yolluyor. Cennet evet bir bölge ismi Muaz bin Cebel'i yolluyor. Halkı da geneli itibariyle ehli kitap. Geneli itibariyle ehli kitap. Evet. Yemen'iler ehli kitap idiler. Kimmiş ehli kitap? Ehli kitap kendilerine Allah tarafından peygamber gönderilen ve kitap indirilen gayrimüslimlerdir. Onların dinine giren gayrimüslimlere de kitabı denilir. Kitabi, kitabı dinidir. Fakat Hristiyanlığı veya Yahudi dinini kabul eden bir Müslüman kitabı sayılmaz. Böylesi el iyazu billah mürtettir. El iyazu billah mürtettir. Evet. Evet. O şey meselesini anlattık mı size? Ee, şimdi Osmanlı döneminde Adamın bir tanesi Hristiyanlardan bir tanesi Müslüman olmaya karar vermiş. Anlattık mı onu? Ha? Anlatmış mıydık geçen hafta? Hiç derste dinlemiştik. Ha, dinlemiştik. dinlemiştik değil mi? Ha, o zaman anlatmaya gerek yok. İşte yani İyazu billah mürtettir diyor bak. Yani yani onlardan bir tanesi ne yaparsa Müslüman olup da sonra ne yaparsa dinden çıkma kalkarsa İyazu billah. Mürtettir. El iyyazu billah mürtettir. Bak ne güzel tabir. El iyyazu billah mürtettir. Biz ona ne diyoruz? Maazallah mürtettir aynı kökten. Eaze, aze yahuze, eaze aynı kökten. Evet devam edelim. et. Ettelvi nam eserde bunların Yahudi oldukları kaydedilmektedir. Yani ehli kitap ama kim? Hristiyanlar değil. Yani, Yahudiler. Evet. İslam'a davet her sınıf halkın itikadına göre yapılmak icap eder. Bundan dolayıdır ki ehli kitap yani Allah ve peygamber tanıyan bir kavmaya gönderilen Muaz radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şahadetten işe başlamasına emir buyurmuştur. Burada şöyle bir sual hatıra gelebilir. Ehli kitap namı verilen Yahudilerle Hristiyanlar Allah ve peygamber tanıdıklarına göre bunları aynı şeyleri kabul ve tasdika davet, eylemek, ta, tasdik davet etmek hasılı tahsil olmaz mı? Cevap hayır olmaz. Çünkü ehli kitap her ne kadar Allah'ın varlığını itiraf etseler de ona şerik koşmaktan hali kalmazlar. Ne hali kalmazlar? Yani geri kalmazlar. <gülüyor> Boş kalmazlar. Ağri kalmazlar. Evet. Mesela Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur derler. Yahudiler ise Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur iddiasında bulunurlar. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın peygamberliğini ise ya hiç kabul etmezler, yahut kendilerine gönderildiğine inanmazlar. tabii böyle sakat inançlara şer'an iman denilemez. Onun için ehli kitap her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet getirmeye davet edilmiştir. Şimdi burada ne yapıyor Ahmet Davutoğlu Hoca merhum? Ha. Süleyman Ateş gibi Muhammed'e iman etme şartı gütmeyenlere ne yapıyor? Güzel bir tokat vuruyor değil mi? Şimdi yukarıdaki cümlede ehli kitap namı verilen Yahudilerle Hristiyanlar soru bölümü Allah ve peygamber tanıdıklarına göre e hani Allah peygamber tanıyorlar ya mefhum olarak bunları aynı şeyleri kabul ve tasliğe davet etmek yani Allah'ı ve Resulü kabule ve tasdiye davet etmek hasıl tahsil olmaz mı? Yani ne demek? Tekrar. Evet. Ha, yok Tekrar olmaz mı? Olana davet olmaz mı? Olmaz diyor. Niye? Çünkü bir kere peygamber efendimizi tanımıyorlar. İtiraf etmiyorlar. Onlara geldiği zaman bildikleri ne yaptılar? Küfrettiler. مَا جَاءُمْ ma عَرَفُ بِكَفَرُ بِكَفَرُ بِكَ فَلَانَتُ اللّٰي عَلَى Değil mi? Ha. Onlara tanıkları gelince ne yaptılar? Ha. İnkar ettiler. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. E Allah'ı itirafa gelince yani Allah'a itiraf yok şirk var zaten. Daha önceki bablara bakın hep ne vardı şirk koşulmayacak. Yani onların Allah olan imanı görünüşte iman. Surette iman. Hakikatte iman değil. Çünkü niye? İçinde ne var? Şirk var. Bir tane değil hatta. Birden fazla şirk var. Yani onun için bir tekrar yok. Aksine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir ısrar var. O da ney? Ehli Kitap da olsa benim getirdiğime ne yapacak? Tabi olacak. Kardeşim Musa diri olsa bana tabi olmaktan başka hiçbir çıkar yolu kalmazdı diyor. Kardeşim Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka hiçbir çıkar yolu kalmazdı. Evet, çok önemli değil mi? İsa Aleyhisselam bile kimin arkasında namaz kılacak? Evet. Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında. Evet. Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında. Mehdi Aleyhisselam kimi temsil ediyor? Kimi? Peygamber Bizim Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam temsil ediyor. Evet, devam edelim. Bu usta Kadı İyas şunları söyler. Şarihlerinden muallimi var biliyorsunuz. Hani demiştik ya bu başlıklar onunla başlıyor. Kadı İyas'la başlıyor. Şerh de böyle diyor evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muaz'a evvela Yemenlileri Allah'ı tevhid ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdike davet etmesini emir buyurması onların Allahu Teala'yı bilmediklerine delildir. Yani Allahü Teala'yı bilmediklerine derken Allah mefhumunu bilmediklerine değil. Hakkıyla. hakkıyla bilmediklerini. Anladık değil mi? Yoksa Allah, Allah diyorlar ama nasıl diyor? İşte İslam'ın istediği Allah değil. Kur'an'ın istediği Allah değil. Sünnet'i Mustafa'nın istediği Allah değil. Evet. Yahudilerle Hıristiyanlar hakkında Hazik kelam ulemasının mesebi de budur. Hazik. Yani Mahir. Mahir. Üstad. Bilgili. Evet. Tamam. Yahudilerle Hristiyanlar her ne kadar ibadet ederek ellerindeki semi delilleri deliller icab, icabı Allah'ı bildiklerini göstermek isteseler de onlar hakikatta Allah'ı bilmezler. Gerçi akıl bir peygamberi tanımayan kimsenin Allah'ı Teala'yı bilmesini mümteni saymaz ama böylesi hakkında Kadiyyat şöyle der. Yani gerçi diyor akıl yani Muhammed'i tanımıyorsa, itiraf etmiyorsa, he, bu itiraf etme işi onun Allah'ı da bilmediği anlamına ne yapmaz? Gelmez diyorsa da, işte birilerinin aklı e, yani e, bunu öngörüyorsa da diyor, kadı yaz Bakın ne diyor, evet. Allah'ı mahlukatına benzeten ve onu cisimleştiren Yahudilerle ona çocuk veya zevce izafe eyleyen Yahud, ona hululü, intikali ve imtizacı caiz gören Hristiyanlar Hulul, bir şeyin içine girme intikal, intikal etme imtizaç, mizaçların birleşmesi iç içe olma Evet. Hı. keza Allah'ı layık olmadığı sıfatlarla vasıflandıran veya ona şerik izafe eden ve mahlukatı hakkında muarız davranan mevzusu derle seneviye fırkaları Allah'a bilmemişler ne kadar açık ne kadar açık ne Yahudiler, ne Hıristiyanlar, ne de Mecusiler. İkisi ehli kitaptan Allah inancı var. Mecusiler gibidir onlar. Niye? Allah'ı bilmemekte. Anladık değil mi? Ehli kitap olmak bir şeyi değiştirmiyor. Niye? Çünkü yani Allah'ı hakkıyla bilinmedikten sonra Allah bilinmemiş demektir arkadaşlar. Yani bir Müslüman, bir Müslüman 60 yıl yaşasa... 15'inden itibaren 45 yıl namaz kılsa zekat verse, oruç tutsa hacına gitse haramdan sakınsa helali işlese ama ölümlü aramak kala dese ki he, Allah neye benzer? insana benzer kafirdir, hiçbir kıymeti yok bütün o söyledikleri boşa gitmiştir yaptıkları boşa gitmiştir Ha, demek ki yani bir Müslüman bile ne yapamıyor o haliyle Allah'ı bilmiş olamıyor bileceksin Allah ı. ya da bir adam kalksa 45 yıl aynen bu ibadetlere devam etse peşinden de dese ki ha, Allah Azze ve Celle'nin vecihi yoktur neyi yoktur vecihi yoktur yedi yoktur kudreti yoktur işitmesi yoktur Görmesi yoktur da kafirdir. He vardır da ama mana budur derse kafir olmaz. Karıştırmayın. Hmm. Karıştırmayın. Evet devam edelim. Binaenaleyh onlar kendisine ibadet ettikleri mabudlar için Allah da deseler Allah o değildir. Çünkü o vacibü vücut olan Allah'ın sıfatlarıyla mevsut değildir. Çünkü Allah dedikleri varlığı kendiliğinden olan, hiçbir ihtiyaç duymayan, Allah'ın sıfatları değil ki o saydıkları. Allah değil o. Evet. Şu halde Yahudilerle Hristiyanlar allah Azimuşan'ı bilmiyorlar demektir. Evet. Yani e, ne kadar güzel bir cevap görüyor musunuz? Yani kadı yazın bu neyi, tespiti çok güzel. Yani bunlar hep bugün elimizde ney? Veri olarak bulunsun. Bunları yani ne yaparsınız ileride? Muhammed'e imanda illa şart değildir diyenlere ne yaparsınız? Cevap olarak sunarsınız. Evet. Hazır malzeme. ilmi malzeme. Evet. Ulamadan bazılarına göre, göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yemenlilerden iki şehadeti getirmelerini istemesi bunlar dinin temeli olduğu içindir. Zira temel olmazsa dinin furuuna ait hiçbir şey sahih olamaz. Yani buradan çok şey anlarız. Biz bu hadisleri tabi kitab-ı tevhidi ne yaparken Buhari'nin kitab-ı tevhidine şey ederken açıkladık burada. Yani e, sokakta namaz kılmayan adamı doğrudan namaza davet etmeyeceksin. Niye? Önce Allah ona ne yapacaksın anlatacaksın. Değil mi? He, Resul onu anlatacaksın. Kıyameti ona anlatacaksın. Bunları bilsin. Bildikten sonra bilmeden yaptığın zaman boş iş. Niye boş iş? Yani namaz kılacak ama belki imanda ne olacak? şirk olacak. Namaz kılacak ama imanda ne olacak? Eksikler olacak. Bir insan düşünün. Beş vakit namaz kılıyor ama Kur'an'ın iki kapağı arasındaki beş ayeti inkar ediyor. E ne kıymeti var? İki kapak arasındaki Kur'an'ın beş ayetini ne yapıyor? İnkar ediyor. Bir insan düşünün. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Ama he, hırsızlık yapanın Kadın erkek kim olursa olsun Allah'tan ibret verici bir ceza olarak ha ne yapın kollarını ellerini kesin ayetini inkar ediyor. Böyle bir şey yok diyor. E ne kıymeti var? Kıymeti yok. İman kamil bir şeydir. İmanın olmazsa olmazları vardır. Biz ona imanın vacipleri, farzları diyoruz. İmanın vacipleri, farzları asla ne yapılmaz? İnkar edilmez. Edersen küllisini inkar etmiş olursun. Ama bir de imanın neleri vardır arkadaşlar, neleri vardır? Kemalatından olan müstahabbatı vardır. He. Onu inkar eden adam ne yapmaz? Dinden çıkmaz. Anladın değil mi? He. Ama olmazsa olmazları var. Olmazsa olmazları var. E şimdi nedir bu mesela? İşte Kur'an'ın kendisi olmazsa olmaz. Onun için İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, iman artmaz eksilmez derken zaten herkes Kur'an'a iman etmelidir. Kur'an'daki bir ifadeye yani bir cümleye yani bir kelimeye yani bir harfe inkar yani iman etmemek zaten kafirliktir. Diyor. Anladık değil mi? Yani adet itibarıyla kimsenin inkar edip kimsenin de kabul edeceği Herhangi bir farklılık yok. Yani Kur'an'sa herkes ona iman edecektir. Kur'an'a iman artma ve eksilme kabul etmez. Niye? Olmazsa olmazdır çünkü. Peki neyi artma ve eksilme kabul eder Kur'an'a imanın? Ona da imanın kuvvetlenmesi ve zayıflaması diyor. Neyi? Uygulaması. Onu hayata geçirme. Bir Ebubekir'de daha fazla değil mi? Bir Ömer'de belki Ebu Bekir'den daha az ama bizden çok daha fazla. Onda olduğu gibi. He, yani neden bu meseleyi gündeme gidilir? Şundan dolayı iman vacibatıyla, farzlarıyla zaten bütün yönleriyle kabul edilmek zorundadır. Yani ben Allah'ı kabul ederim, kıyameti kabul etmem. İşim bitti. Ben Allah'ı kabul ederim, kıyameti kabul ederim ama Muhammed'i kabul etmem. İşim bitti. Ha, ben Allah'ı kabul ederim, kıyameti kabul ederim ama kaderi kabul etmem. İşim bitti. Hepsini kabul ederim ama melekleri kabul etmem. İşim bitti. Ya ben hepsini kabul ederim, bütün kitapları da kabul ederim ama Tevrat'ı kabul etmem. İşim bitti. Hepsini kabul ederim, bütün kitapları da kabul ederim ama Adem'e indirilen sayfeleri kabul etmem. İşim bitti. Anlatabildim mi? Yani mümkün değil. Kabul etmek zorundasın. He, Hepsini kabul ederim ama hut hut kuşunun kıssasını Kur'an'da kabul etmem. İşim bitti. Hepsini kabul ederim ama he, o işte ehli kitap yani o Yahudilerle he, işte o e, Hz. Musa arasında geçen o inek kıssasını kabul etmem. İşim bitti. Anlatabildim mi? He, hepsini kabul etmek zorundasın. Yani öyle bir tercihin yok öyle bir tercihin yok. Bu böyle anlatılsa aslında arada bir fark olmadığı görülecek ama. Onun için he, onun için şeyhülsemiyye diyor ki zaten bu konudaki ihtilaf nedir? Lafsidir Arada bir ihtilaf yok. Ama tabii Kur'an'da okunmayınca, sünnette ne yapılmayınca, tedebür edilmeyince üf, arada çok büyük bir fark var zannediliyor. Hayır, arada fark yok. Arada fark yok. Ha, elbette ki Kur'an'ın ifadesini kullanmak lazım. Yani ziyadeleşir diyor iman. Allah'ın ifadesi bu ayrı. Ama mesele ifadeden daha çok nedir? Kapsamdır, içeriktir. Yani sen adam dersin, Arap racül der. Sen adam dersin, Arap racül der. Ama eğer aynı şeyi anlıyorsan problem yok. Ama sen adamdan Arapçadaki racül yerine binti anlıyorsan yani kızı anlıyorsan, dişi anlıyorsan, Arap da neyi anlıyorsa, erkeği anlıyorsa o problem. O problem. Onun için bazen ıslahlar, tabirler ne yapılabilir? Farklı şekillerde ifade edilebilir. Ama o zaman neye bakmamak lazım? Tabire değil, neyine bakmak lazım? İçeriğine bakmak lazım. Yani i̇çerik aynısı zaten çok da büyük bir problem yok. Dersin ki uslubunu düzelt. Ne yap? uslu düzelt dersin evet devam edelim dinde ilk vacip olan şey ikrardır diyenlerin delili buradaki şahadet emridir fakat bu istidlale itiraz edenler var. yani hani ikrar o meseleler daha önce geçmişti evet derler ki burada iki şehadeti getirmeye davetten Murat harp başlarken düşmana yapılan davettir bunun vacip olup olmadığı ihtilaflı ise de hadisi şerif vacip olduğuna delalet etmektedir dinde ilk vacip olan şeyin ikrar olup olmadığı ihtilal ise bunu zamanına mahsustur. Evet. Yani ikrar mıdır yoksa kalbin neyidir tasdiki midir meselesi var ya yani sadece ikrar dille çok da bir şey ifade etmiyor değil mi? Kalpte tasdik olmadığı sürece çünkü münafıklarda ikrar mevcut. Problemlerde kalpte. Zaten en büyük problemler kalp amellerindedir. En büyük problemler dedir? Kalp amellerindedir. Evet. Evet devam et. hadis Şerif'te günle gecede beş vakit namaz emredikten sonra buna da itaat ederlerse buyurulmuştur ki bu itaatın iki vece ihtimali vardır. Yani ne demek bu itaat? Yani eğer işte Allah'a Resulüne şahadete davet ettin yaptılar. Yerine getirdiler. Ha, bazı rivayetlerde etau yerine istetau geçiyor. Güç getirirlerse. Burada etau geçiyor. Ha. Yani etau sana karşı itaat etme. isteta'u kendi kendine güç yetirebilme. Güç yetirirse itaat ediyor zaten. Güç yetiremezse isyan mı eder? Ha, o ayrı. Anlatabildim mi? Ha. Ne yaptık? davet ettik bu iki şeye. Oldu. Güç yetirdiler. Becerdiler. Peşinden ne? Beş vakit namaz. Yani onu da eğer becerirlerse ve bu konuda da itaat ederlerse birazdan onlara değinecek nedir bu itaat işte? Ne anlaşılır bu itaatten? Oku. Bir. Namazın kendilerine farz kılındığını ikrar etmeleri. Ha, yani şimdi namazı da ne yaptılar? Aldılar. Ama nasıl aldılar? Çünkü e, şehadeteğinde bir amel yok ortada. İkrar var. Kalple tasdik etti. Dille ikrar etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi. Tamam. Problem yok. Lakin namaz öyle değil ki. Ah namaz seni çok seviyorum ya. Sen Peygamber Efendimiz vesselam'ın iki gözünün nurusun. Benim de iki gözümün nurusun. Sana aşığım. Kalben de tasdik etti. Dille de böyle ikrar etti. Ama bu mu yani itaat bu mu? Yoksa namazı da mı kılmak? Evet, şimdi oku. Biliyorum. Bir oku bir daha. Bir namazın kendilerine farz kılındığını ikrar etmeleri. Tamam, namaz bize farz. Kabul. Tamam. İki, bil fi namaz kılmak suretiyle itaatte bulunmaları. Evet. Çünkü üçüncü merhaleye geçeceğiz. Ne zaman geçeceğiz üçüncü merhaleye? İkrarla mı? Yoksa namaz kılmayla mı? Yani işte. Şimdi ee, eğer öyle dersek bugünküler yandı. Bayram! poz verdin milletin eline. Namaz kılmayan zekat vermez. Namaz kılmayan oruç tutmaz. He. İşte oku. Onu açıklayacak şimdi. He. Hadiste namazın farz kılındığı haber verildiğine göre buradaki işaret ona ait olmakla birinci veçin tercihini gerektirdiği gibi namazın kendilerine farz kılındığını duydukları vakit hemen kılmış olsalar bunun da kâfi geleceği vücubunu ikrar etmelerinin şart olmayışı da İkinci veçin tercihini iktiza etmektedir. Gerektirir. He. Zekatın namazdan sonra zekedilmesi tertibi vücubu değil, tertibi beyanidir. Yani evvela namaz, sonra zekat faz olur, manasına değildir. Devam et. Buna da şöyle bir tahmin yürütenler de vardır. Yemeniler kendilerinden istenilen iki şehadete getirmek suretiyle İslam'a girerler de namazdan faz kılığını kabul etmezlerse bu yaptıkları küfür ve irtat olur. İrtidat. İrtidat olur. Artık onların mallarında ganimet olacağı için zekat vermekle memur olmayıp katledilirler. Namazın evvel zekatın sonra zikredilmesi bundan olabilir. Evet. Yani şimdi buradaki mesele işte ikrar mıdır yoksa namazın bizzat neyidir? Amelli ortaya konması mıdır? Ee, şöyle bir olay gündeme gelir. Yeni Müslüman olacak bir insan... Yeni Müslüman olacak bir insan. Bunları tertibiyle mi alacaktır? Olmazsa olmaz şahadete indir zaten. O olacak. Şehadeteğini getirdiği zaman adamın eline ne veriyorsun? Ha. İman neyi? Neyi? Makbuzu mu? Diploması, şahadetsini veriyorsun işte. Ha. Ama ortada daha namaz kıldığına dair ne yok? Emmari yok. E, Ramazan da gelmedi. Oruç tuttuğuna dair de emmari yok. E, e adam zaten yeni iman etti dur hele daha malın üzerinden bir yıl geçsin değil mi? He. şimdi e, alimler diyorlar ki bu meseleyi tahalli ederken Muaz bin Cebel'in yollandığı ne? kavim zaten ehli kitapta yani ehli kitaptan oldukları için Muaz bin Cebel he, onlara davetçi olarak yollanıyor aynı zamanda zekat memuru olarak yollanıyor peygamber a.s.m'in mektubuyla gidiyor Risalesiyle gidiyor. Ve onlara diyor ki önce diyor şu kafanızdaki neyi? Ehli kitaptan kalma, Yahudilik ve Hristiyanlıktan kalma neyi? Ha, iman olgusunu atın. Gerçek iman olgusuna gelin. Ha, işte bunu becerirlerse yani gerçekten bu iman olgusunu ne yaparlarsa, hazmederlerse ondan sonra ne yap? Günde Allah'ın beş kere onlara Beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Şimdi nereden çıkarıyorum bunu? Buradaki rivayet böyle ama başka rivayetlerde de bu ifade var. Beş vakit namaz kıldığını onlara ne yap? Haber ver. Yani farziyete haber ver. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Namaza haber verdin mi? Peşinden de zekata haber ver. Yani nedir oradaki o halde? Onların tamam. Evet Allah bize beş vakit farzı ne yaptı? He, farz kıldı. Beş vakit namazı farz kıldı. Biz de bunu ne yaptık? Kabul ettik. Şimdi bugün yine girecek adamlar da böyle. Şehadetini getirdiler. Aldılar ellerine neyi? Belgeyi, Müslüman olduklarına dair o belgeyi değil mi? Heh. Bitti mi bitmedi. Ne yapıyorsun adama? Beş vakit namazı ne yapıyorsun? Emrediyorsun. Ama zaten şu var bakın arkadaşlar. şahadetini zaten kabul eden İslam adam, hep söylüyoruz. Zaten İslam'ın bütün emirlerini kabul etmekle mükelleftir. Şehadeteyni kabul edip etmeme meselesinde karar verecek. Eğer şehadeteyni, dikkat edin. Heh. Kabul etmeden önce namazın farz kılındığını bilmiyorsa, zekatın farz kılındığını bilmiyorsa, orucun farz kılındığını bilmiyorsa, birileri buna söylememişse bunu. Şehadetin getirdikten sonra bak beş vakit namaz var, oruç var, zekat var dendiğinde reddederse reddetme hakkı yok kafası vurulur zaten. Yani onun için alimler diyorlar ki şehadeteyni getirmek demek İslam'ın külli kurallarını kabul etmek demektir. Buradaki durum farklı. Buradaki durum he, i kitaptan insanları Peygamber'e <gülüyor> haber yollayıp kendilerine bir adam göndermesini istemeleri üzerine huku buluyor. Yani onlar zaten kabul ediyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Muaz'a merhale merhale uygulasınlar. Yavaş yavaş uygulasınlar. Yani ne demek bu? Burada kabul, gayri kabul yok. Zaten onlar kabul etmişler zaten. Ama ne? Ey Muaz gider gitmez adamlar üzerine ne yapma hemen, Bütün farzlarla çullanma. Hele şöyle bir namaza başlasınlar. Daha Ramazan orucu gelecek. Gerçi burada zikredilmiyor. Diğer rivayetlerde zikrediliyor. E zekat da hemen değil. O da gelecek. Anlatabiliyor muyum? Heh. Şimdi onun için Allahu Alem ama doğrudan namazı kılma değil. Yani o zaman şu anlam çıkar arkadaşlar. Şu anlam çıkar. Yani namazı, beş vakit namazı kılmayı ne yapmadan, beceremeden oruç tutulmaz. E aynı ana denk geldi. Adam İslam'a Ramazan ayında girdi. Ne olacak? Ya da Şaban'ın 29'unda girdi. Ne olacak? Hele namazı bir becersin, orucu o zaman mı tutsun diyeceksin. anladın mı? Ya da işte hakikaten adam neydi? Zengindi. E şimdi adam namazı kılmayı daha beceremedi ama zekat vermek istiyor. Heh, karıştırmamak lazım. Yani e, buradaki e, Allahu Alem e, ifade bize daha çok haber verme, onların da o haber karşılığında o faziyeti ne yapması kabul etmesi. Yoksa biri olmadan ha, diğeri olmaz değil. İşte onun için diyor ki yani önce namaz sonra zekat burada alet tevali değil. Yani bu ne değil? Bir sıralama değil ya yani ne? Ha, önem arz etmesi. İbadetlerin kendi içinde ehemmiyet arz etmesine göre bir sıralama. Anladık değil mi? Ha. Yoksa yani işte e, namazını beş vakit kılamayan adam ne vermez? Ne vermez? Zekat vermez yok. Ha, öyleyse zaten namazın terki küfür olur. Ha, namazın terki küfür olunca ha, ne olur zaten? E yani zaten o irtidat duru, o farklı. Ama burada şu da var. Bunu delil olarak alıyorlar namazın terkine küfür. Ama değil aslında namazın terkine bu e, terkinin küfür olduğuna delil değil. Neden biliyor musun arkadaşlar? E, zekatı vermeyen de o zaman oruç tutamaz. Anladın mı? E, yani Ya o bu delil değil. Bakın kim ki Allah'tan hayır diliyorsa onu dinde fakir kılmasını dilesin. Yani böyle kısmi çıkarımlar nakız çıkarımlardır. Yani, devam et. da had ise hadiste hiç zikredilmemişlerdir. Halbuki o zamana kadar her ikisi de farz kılmışlardı. Oruç hicretin ikinci yılında, had ise hicretin dokuzuncu yılında Hz. Muaz Yemen'e gönderilmezden birkaç ay önce e, farç kılmıştı. E niye zikredilmedi? E çünkü oruç gelecek. O anda yok ki. Ehemmiyet var işte. Ama e bu adamlar kabul etmiydi mi? Yani şimdi şunu diyebilir misin? Yani e işte Muaz bin Cebel iki şeye davet etti onları. Şahadeti, sonra namaz, sonra ne? Zekat. E demek ki bu adamlar bak bak. ha. Demek ki orucun farziyetini kabul etmeden de Müslüman kalınabiliyormuş. Haccın faziyetini kabul etmeden de anlatabildim mi ne demek istediğimi? Müslüman kalınabiliyormuş. Hayır arkadaşlar. Şahadeteyni getirdiğin zaman bütün Kur'an'ı kabul etmek zorundasın. Farziyetini. Ha, uygulamaya gelince o ayrı bir problem. O ayrı bir problem. Sen onu niye kalkıp da bu garip yeni Müslüman olmuş adamlara ilzam ediyorsun ki? Ha, anadan babadan 50 yıllık Müslümanlara ilzam et önce. Anladın mı demin? Anadan babadan 50 yıllık Müslüman var sokakta. Sen ona ilzam edememişsin. Ona mı ilzam ediyorsun o ayrı? He, yani burada zikredilmemesinin nedeni farz olmaması değil ya da onların farziyetine inanmamış olması değil. Ona dikkat edelim. Evet devam et. Zaten Muaz radıyallahu anhı Yemen'e göndermek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son icraatı olmuştu. Çünkü bir rivayete göre o Yemen'deyken Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem irtihal edilmiştir. Yani vefat etmiştir. Evet. Ekser ulemanın kavli bu olmakla beraber ikinci bir rivayete göre Muaz radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Yemen'den dönmüştür. Hatta bu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gadaba gelerek bu ne diye sormuş. Muaz ben Yahudilerle Hristiyanlardan böyle gördüm. Hahamlarına ve pap Papazlarına secde diyorlar. Cevabını vermiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halt etmişler. Secde ancak allah Teala Teala'ya olur. Yürü. Ne güzel tercih yani. edilmiş. Halt etmişler. Evet. Güzel. Tabi yani e, aslında e, iki ayrı vaka var. Bir Şam'dan gelirken. Şam'a da yolu biliyorsunuz Muaz'ı. Bir de Yemen. E, bu bir rivayet. E, bu rivayet zayıf sayılmıştır alimler tarafından. Yani tercih edilen görüş... E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı vefat etmiş olduğudur. O henüz neredeyken? <gülüyor> Yemen'deyken. Böyle bir hadis var. Burada raviler ihtilat etmiş diyor alimler. Karıştırmışlar diyor. Ee, doğru olan Yemen'den değil nereden döndüğünde? Şam'dan döndüğünde. Daha önce de Şam'a yollamıştı çünkü onu. Ama raviler bazen hata edebiliyorlar. vakaları karıştırabiliyorlar. Evet. Devam edelim. i̇bn Salah'a göre oruçla haccın bu hadise zikredilmemesi ravilere ait bir hatadır. Ya i̇bn Salah diyor ki Raviler hata etmiş, evet. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları da zikretmiştir. Fakat Kurtubi, i̇bn Salah'ın fikrine değildir. Ona karşı çıkıyor, evet. Ona göre bu hadis meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları da zikret, zikretse mutlaka bize bu, nakkedenler bulunurdu. Nakk edilmediğine göre onları söylemediği anlaşılıyor. Buna sebep o zaman Yemenlilere nispetle daha mühim ve müekket olan şeyleri bildirmek istemiş olması. E ee, öyle işte. Dediğimiz gibi elzem olan bunlar. Evet. Çünkü Ramazan orucu bir ayda gelecek. Kazası da ne? Mümkün. E hacca gelince ömürde bir sefer. Evet. Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in daima adeti bu idi. Zekat olarak zekat olarak alınması yasak edilen en kıymetli mallardan Murat en sütlü, en pahalı, en semis ve en gösterici olanlardır. Bunların alınmaması mal sahiplerine bir lütuftur. Aslında zekatın biliyorsunuz en iyi maldan alınması lazım ama e tabi bu adamlar müellefe kulüp yani şimdi sen bu adamların en güzel mallarını aldın mı e, adamların ruhuna dokunur. Değil mi? Canlanmış gibi olursun. Tabi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam maslahatı her zaman gözetmiştir. Maslahatı her zaman ne yapmıştır? gözetmiştir. Zekat memurunun malı en güzeli, zekat memurunun en güzel malı alması yerine evet. he, insanlara insanlara zekatın en güzel maldan verileceği şuurunu vermek evlatdır. Evet. Gönül hoşnut. Zekat memurunun gaspla zorla en güzel malı zekat olarak alması yerine insanlara yani Müslümanlara müslümanlara zekatın en güzel maldan verileceğini he, öğretmek, bu şuuru onlara vermek en güzel olandır. İşte bunu sağlamak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu usluplu onu da sağlamıştır. Dokunmamıştır en güzel mallarına, dokundurtmamıştır. He, onlar o anda vermişlerdir ama imanları arttıkça en güzellerini de vermişlerdir. Ama baştan cedelleşme olsa, baştan inatlaşma olsa problem olabilir. Tabi yani e, bu velil emrin idarecinin takdiridir ama netice itibarıyla her zaman en iyi muamele en güzel muamele he, insanların kalbini en çok fetheden muameledir. Mesela Osmanlı Devleti işte Bosna'yı fethettiğinde o bölgeleri aldığında e, malumdur ki normal vatandaşlarından biliyorsunuz e, gayrimüslim vatandaşlarından ne almıştır hep cizye almıştır. Onlar Müslüman değillerdi o dönemde ama Osmanlı onlardan cizye almamıştır. Ya ne demek ya Allah azze ve celle Kur'an'da cizye alın diyor. Ya alın demesi farz değil. İlla alacak değil. Almamıştır. Almamıştır. Ama hepsi birden Boşnakların Osmanlı'nın bu yaptığı güzel muameleden dolayı neye girmişlerdir? İslam dinine girmişlerdir. Bu bir tercih meselesidir işte. Yani bunu işletebilme önemlidir. Hikmet önemlidir. Hatta onunla alakalı Fatih Sultan Mehmet'ten değişik değişik şeyler nakledilir. İşte bir yıldız görmüş vesaire işte falan filan derken önce almağa kalkmış. Ona niyet etmiş. O ara işte rüyasında yıldız görmüş işte o bölgenin üstünden doğuyor falan filan derken hocası Akşemseddin'e gitmiş bunu anlatmış. O da demiş ki oradan İslam doğacak falan derken yani almamış. Ha, o kıssa doğrudur yanlıştır onu bilmiyorum ama almadığı bir realitedir anlatabiliyor muyum ha, onunla alakalı mı almamıştı? önemli değil kimin takdiridir bu idarecinin takdir öyle takdir etmiş almamış hatta müslüman olduktan sonra da asker almamış onları almamış askeri arapları da askeri almamış ikram etmiş onlara Asker almak kötü anlamda değil. Yani yani e, analar çocuklarından, çocuklar analarından ayrılmaz. Bir lütuf. E, devşirme de almamış. O ayrı. Zorunlu yok. Zorunlu yok. Zorunlu yok. Ama tabii cariye almış. O ayrı. Devam. Çünkü ben. Çünkü beddua ile Allah arasında perde yoktur. İfadesinden Murat bu duanı reddedilemeyerek derhal kabul olunmasıdır. Yani işte mazlum konumuna düşürmemek lazım insanları. Mazlum konumuna düşürürsek insanları yani hatırlıyorsunuz inen in döneminde öyle vergiler çıkarıldı ki bu vergiler Müslümanlardan bir dönem alındı. Yani Türklerden bu ülke vatandaşlarından bir dönem alındı. Ama peşinden Kıbrıs olayları bahane edilerek özellikle azınlıklardan öyle bir alındı ki adamların iflahını söktüler. Varlık vergisi. Haram? Evet, kaçtılar. Haram. Yani mazlum sadece Müslüman olmaz. Gayrimüslim de mazlum olur. Yani o adam sana cizyesini verdiği müddetçe sen onu ne yapamazsın? Sık boğaz yapamazsın. Malını mülkünü gasp edemezsin, alamazsın. Çünkü mazlum eğer beddua ederse onun bedduasıyla Allah Azze ve Celle arasında bir ne yok? Perde yok. Mazlum bedduasından sakınacaksın. Korkacaksın. Kim olursa olsun. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Önemli değil. E vakıfları vakıfları yıllarca onun vakfı ya. Sen kimin malını alıyorsun? Adamın Vakfı Adamın vakfı. İslam'ına hakkı vermiş. Cizyesini verir, kilisesinde ibadetini yapar. Cizyesini verir, Havrasında ibadetini yapar. Cizyesini verir, ticaret açar. Cizyeden başka bir şey alamazsın. Yoksen kazandın 100 lira getir 90 lirasını bana. Sen 10 lira ile iktifa et. Öyle bir şey yok. E Müslüman olursa İş daha da ehemmiyet arz eder. Müslüman olursa iş daha da ehemmiyet arz eder. Yani Müslüman'ın canı da, malı da, ırzı da, aklı da hepsi neyin teminatı altındadır? İslam devletinin teminatı altındadır. Dokunamaz. Ama maalesef ne yapmıştır? Bunlar olmuştur. Ben annemden duymuştum mesela. iki ineği olanın bir ineğini gelip alıyorlarmış kapıdan millet ineklerini daha bayrak kaçırılmış. Bunlar Osmanlı'da sadece olağanüstü durumlarda olmuştur. Son dönemde bazı vergiler konmuştur. Tımar sisteminin bozulmasıyla toplayamamışlar vergileri vesaire ama Sultan Abdülhamit Han gelmiş hepsini yaptırıp altına almış. He, işleri yoluna koymuştur. O dönemde de bazı haksızlıklar yapılmış. Fil vaka arkadaşlar şunu unutmayın ki, ha, İslam'da İslam fıkhında İslam devletinin zekat dışında Müslüman tebadan alacağı hiçbir vergi yoktur. Yoktur. Vergi. Ha, i̇car olabilir ayrı. Ha, yani gelirinden vergi vermez. Ha, i̇car olabilir. Yani devletin yerini kiralar. Ha, kirayı öder. Hayır. Gelirinden. Çiftçi ekiyor biçiyor değil mi? çiftçi ekiyor biçiyor ha. sula ekiyor susuz ekiyor ona göre zekatı var değil mi? onun dışına sen gidip ha, çiftçiden vergi alamazsın <gülüyor> yok İslam devletinde böyle bir şey yok ha, ama işte <gülüyor> zorunluluklar zaruretler işte olağanüstü haller yeri geldiğinde işte harp ilanları 40'lık dönemlerinde bazı istisnalar olmuştur ama bunun sürekli bir şekilde ne yapılması, icra edilmesi maalesef İslam fıkhına uygun neler değil, davranışlar değil arkadaşlar. İslam fıkhına uygun davranışlar değil. Çünkü İslam'da devlet sosyaldir. Sosyal devlettir İslam'da. Yani devlet halk için vardır. Devlet ümmet için vardır. Köprüden para alamaz. Yani mesela. <gülüyor> evet. Mesela. Devam edelim. Hatta dare kutni hatta Darekutni rivayetinde beddua eden kafir bile olsa doğasının kabul edeceği bilirmiş. Söylediğimiz şey işte kafir bile olsa kabul edilir eğer mazlumsa. Evet hemen hükümleri alalım. Bu hadisten çıkarılan hükümler bir haberi vahit makbul ve onun amel vaciptir. Yani haberi vahit tek kişinin haberi. E nereden anlıyoruz işte? Muaz tek başına gitmiş değil mi? Tek başına gitmiş. Dememiş ki ona Yehulliler ve Hristiyanlar. Ey Muaz senden mütevatir rivayet istiyoruz. En az üç kişi. Dememiş. E şimdi adam diyor ki akide de haberi vahit ne değil? He, he, delil değil. E nasıl delil olmaz? Bak şehadeteyni emretmiş. Başında şehadeteyn var. Şehadeteyn akide değil mi? Akide. Evet. Devam edelim. Vaka et telvih nam eserin sahibi Hz. Muaz radıyallahu anh ile birlikte Ebu Musa el eşarîne gönderildiğine bakarak bu hadisin Haberi Vahid olduğuna itiraz etmişse de bu itiraz tuhaf görmüştür. Çünkü Rabinin iki olması hadisi haber-i Vahid olmaktan çıkarmaz. <gülüyor> Çünkü Haberi Vahid'in tanımında zaten bir ve üstü değil zaten mütevatir. Yani ne? En az üç olmak kaydıyla ki tam bir ittifakta ne? Mevcut değil. Hee her tabakada yalan üzere birleşmeleri aklen ney mümkün olmayan raviler. İşte sayı kaçtır? Ama iki kişi değildir zaten. Yani iki kişi de he, ne olma ne olmaz Mütevatir. olmaz. Ne evet. Yani ihtilaflı en az üç diyen de var ama işte kaç olmalı? Tam ittifak yok. Evet. Çoğul üçten başladığı için en az üç demiştim. Tamam. Ne var? İki. Harbde çarpışma başlamazdan önce kafirle İslam dinini kabule davet olunlar. Evet. 3- Kafir Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onu Resulü olduğuna şahatı getirmedikçe Müslüman olduğuna hükmedilemez. Ehli i sünnetin mezhebi budur. 4- Her gün ve gecede beş vakit namaz farzdır. Adam diyor ki beş vakit namazı nereden çıkardın diyor. Yok üç vakit işte buradan çıkardık. Kur'an'da da var da sarı açık. He, o Yahudilerin, Hristiyanların 5 vakiti diyebilir tabi o zaman. 5. Zenginlerin fukaraya zekat vermeleri farzdır. 6. Bazıları bu hadisteki zenginlerinden alıp fakirlerine verilecek bir zekat farz kılmıştır. Farz kılmıştır. İfadesine bakarak zekatın başka bellere nakledilemeyeceğine kayır olmuşlarsa da... Yani onların zenginlerinden alıp onların fakirlerine verilmesi. Hani bu lafızdan yola çıkarak yani illa da o halka o belde halkına onların zenginlerinden onların fakirlerine verilmesi şart koşulur demişlerse de bu doğru değildir. Çünkü fakirlerden murat yalnız o yerdekiler değil. Nerede olursa olsun bütün Müslüman fakirlerdir. Tıbbi bir yerden başka yere nakledilerek verilen zekatın farzı sahibinden iskat ettiğine ulemanın ittifakı bulunduğunu buna yalnız Ömer bin Abdülaziz'in muhalefet ettiğini ve Horasan'dan Şam'a getirilen zekatı tekrar Horasan'a iade ettiğini söyledi. Yani sadece Ömer İbni Abdülaziz böyle bir iştahı ortaya koyuyor. Yani zekatını bir yerden bir yere naklederse, yani burada vermeyip de başka bir yerde verirse ulemanın geneli bunu kabul ediyor. Yani faz yerine getirilmiştir diyor ama Ömer bin Abdülaziz diyor ki illa da o bölgeden toplanan o bölgeye verilmelidir. Yani e bunu bugün şartlarında eğer ele alırsak e, Ömer i̇bn Abdülaziz'in bu fetvası çok da makbul bir fetva. Olmaz neden? E, batı bölgelerindeki e, işte gelişmiş bölgelerdeki zengin şehirlerdeki zekat eğer bu zengin şehirlerde kalırsa övürküler vay yandı değil mi? Yani yok, hiçbir şey yok zaten. Yani böyle bir, böyle bir, e tabii dünyada da böyle. Hani biz ya kendi ülkemizden bahsediyoruz. Hani böyle bir uygulama hakikaten bazı neler doğurur sonuç olarak? yani sıkıntılar doğurur. Çünkü dünya kadar fakir insan var. Özellikle nerede? Evet. Afrika'da, doğuda işte vesaire yerde. Evet. Devam. Yedi, küffar yalnız imanla memurdur. Dinin sayır ahkamıyla memur değildirler. Diyenler bu hadisler istidlal yani işte, ederler. Burada zikredilenler var başka yok. Heh. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vacibatı tertip üzeri beyan etmiş evvela şahadeti, sonra namazı, daha sonra zekatı emir buyurmuştur. Fakat nevevi bu istidlali zayıf zayıf bulmuş ve maksat küffarın dünyada namaz ve emsaliyle muhatap ve mesul olduklarını kendilerine bildirmektir. Evet. İbadetlerin dünyada ifası ise ancak Müslümanlığı kabul ettikten sonra istenir. Yani iman etmediyse zaten adama namaz kıl diyemezsin evet. Bundan kafirlerin namaz, ve kafirleri namaz vesaire ile muhatap olmamaları lazım gelmez. Bu gibi ibadetler sebebiyle ahirette onların azapları arttırılır dedikten sonra sözüne şöyle devam etmiştir. Bilmiş ol ki muhtar olan kable göre kafirler şeriatın gerçek memurun bih gerekse menhiyun an bütün furu ile muhataptırlar. Yani gerçek o ki diyor muhtar kavle göre tercih edilen seçilmiş kavle göre kafirler şeriatın gerek memurun bih emredilenler gerekse menhiyun an edilen yasaklanan bütün furu ile muhataptırlar. Evet. M muhakkikler muhakkiklerle ekseri ulemanın kavli budur. Bazıları küffarın furu ile muhatap olmadığına diğer bazıları yalnız yasak edilen şeylerle muhatap olduklarına kaildirler <gülüyor> Şemsul e'imme dahi bu bapta hulaşı eten şunları söylemiştir. Hilaf yoktur ki küffar imanla muhataptırlar. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları imana davet için göndermiştir. Yine hilaf yoktur ki küffar meşru kılınan okubat cezalarla muhataptırlar. Bit tabi muamelat babındaki hitap da kendilerine şamildir. Küffarın uhrevi muaheze hususunda sorumluluk. Hı. Dinin şeriatlarıyla muhatap bulundukları da ittifakidir. Dünyada bir eda meselesi ihtilaflıdır. Hanefilerin Irak ulemasına göre bununla da memurdurlar. Mavera innehir ulemasına göre, göre ise sukuta ihtimal olan ibadetlerin edasıyla muhatap değildirler. Yani ne demek istiyor? Hanefilerin Irak ulemasına göre vücubi eda ile yani Evet, kılmayla da neler? Evet. evet, muhataplar. Evet. Bundan memurlar ama bir kısmına göre ise he, sukut ihtimali olan ibadetlerin edasıyla muhatap değiller. Yani hani işte geçecekse er namaz vaktinden dolayı he, bunun edasıyla ne değil? Muhatap değil. Bu, tabi Şemsüle mi dedi? İmam Seraksi. İmam Seraksi. Evet. Tabi bu ihtilaflı bir mesele. İhtilaflı bir mesele. Evet. Dokuz. Sekiz. Pardon sekiz. Vitir namazının vacip olmadığına kayıl olanlar ise Vitir namazının vacip olmadığına kayıl olanlar bu hadisle istilal ederler. Çünkü bu hadisle vitir namazı zikredilmemiş. Yani zahiri mantık. Zahiri mantık. Peygamber Efendimiz bütün her şeyi sayacaktı. Yemek listesi mi bu ya? Burada zikredilmemiş diyor vitir namazı o zaman vacip değil. Olur mu öyle şey? Devam et. Bayram namazı da zikredilmemiş. Cuma da zikredilmemiş. Başka yerler olacak. E işte. İşte. i̇şte zihniyet. Devam. 9. Zenginlerinden alınan fakirlerine verilecek ifadesiyle şafiler, Sabi ve Mecnun'un malından zekat vermek lazım. Geleceğine istilal etmişlerdir. Hanefilere göre ise zekatın fazl olması için akıl ve buluğu şart olduğunda Sabi çocuk, Mecnun değil. Evet, Sabi ile Mecnun'un mallarından zekat verilmez. Evet, Hanefilere göre verilmez. Yetim Hı. malından zekat veril verilmeyeceği ihtilafıdır. Ashab-ı <gülüyor> As Ömer, Ali, Ayşe ve İbni Ömer radıyallahu anhum ile diğer bazı zahabeye göre yetim malından zekat vermek icap eder ki İmam Malik, Şafii ve Ahmet bin Hanbil'in mezhepleri de budur. Diğer bir takım bir ulemaya göre yetim malına zekat verilmez. Hanefilerle Süfyan-ı Sevri, Abdullah bin Mübarek, Said bin Cübeyr, İbrahim Nehai, Şabi ve Hasan Bas Hasan Basli'nin kavilleri de budur. Said bin Müseyyep zekat ancak kendilerine namaz ve oruç faz olanlara lazımdır demiştir. Evet ihtilaflı bir mesele. Hasan-ı bu bapta asla ı Kiram'ın ittifak halinde olduklarını rivayet etmektedir. 10. Malda zekattan başka farz olan bir hak yoktur. Zenginlerinden alınıp cümlesi hükümet reisinin mal sahiplerine memur göndererek zekatlarını toplatabileceğine delilir. i̇bn Münzir diyor ki vaktiyle zekatın hem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hem de onun elçileriyle memurlarına ve kendisine verilmesini emir buyurduğu zata verildiğine ehli ittifak etmişlerdir. Umaraya zekat verilip verilmeyeceği hususunda ise ihtilaf vardır. 12, 11 atlamış mı canım? Atlamış. Evet. 12, zekat memuru malın en iyisini zekat olarak alamaz. iyisiyle kötüsünün ortasını seçer. 13, bazıları bu hadisin İmam Malik'e delil olduğunu söylerler. İmam Malik, zekatın ayetli kelimede zikredilen 8 sınıf rıhtah <gülüyor> arasında taksim edilmesinin vacip olduğuna kâildir. Olmadığına. Olmadığına kâildir. Ona göre hükümet reisi dini bir maslahat görürse zekatı mezkur 8 sınıftan yalnız birine verebilir. Bazıları da işte o 8 zikredilen sınıfa verilmesi gerekir diyor. Bu hadiste de o yok. İmam Malik sanki bu hadisten ne yapmış? Almış bunu yani sanki istilal etmiş bu hadiste. Evet. 14. Mazlumun bedduası mutlak surette reddedilmez. 15. Devlet reisinin valilerine nasihatta bulunarak Onlara Allah'tan korkmalarını emretmesi zulümden kendilerine son derece sakındırması <gülüyor> icap eder. 16, kafire ve zengine zekat verilemez. Evet. Bir sonraki rivayeti de alalım. Galatimam limamul nehpü hullah. Hatta sana, hatta sana bunu Ebi Umar'a. Galat sana bir şurpunu Seri'yi. Galat sana Zekeriya bunu İshak. ve Vahat sana. Abdunu Humeydin. Ebu Asimin An Zekeriye Ibni An Yahya Ibni Abdullah Sayf, Sayfi. Sayfin An Ebi Muhammedin An i̇bn Abbasin An-Nabiyye Sallallahu Aleyhi ve Sellem ba'za muza muazat ila Yemen. Feqala inneke hadisi Wakin. Evet. Evet. bize İbni Ömer rivayet etti dedi ki bize Bişrub'in Seri rivayet etti dedi ki bize Zekeriya bin İshak rivayet etti tahvil evet şimdi burada ilk kanalda bize İbni Ebi Ömer diyor Ebu Abdullah İbn Ebi Ömer Muhammed bin Yahya 243'te vefat etmiş aslen Adenli olup Mekke'de yaşamış dedi ki bize Bişrub'in Seri Kimmiş Bişir bin Seri? Ebu Amr bin Bişir bin Seri el Asari. 195. vefat Mekke'de yaşamış. O kimden? Dedi ki bize Zekeriya bin İshak rivayet etti. Evet. Şimdi tahvil yeniden döndürdü senedi. Evet ne yaptı? Üç kanal var burada. Üç kişi kime döndürdü? Oku. Bize Ab bin Hümeyt de rivayet etti. Kimeşhur Ab bin Hümeyt? Dedi ki: Kimmiş Abdül Humeyd? Abd Humeyd? bin Nasr. Künyesi Ebû Muhammed'dir. Keş şehrinde doğmuştur. İlmi hadiste imam ve hafız rütbesine yetişmiş olanlardandır. Müsnedi var zaten. Te temas edecek birazdan evet. Bir rivayette adının Abdülhamid olduğu nakledilmiştir. Sonradan tahfif edilerek yani hafifleştirilerek bu şekilde alt. gelmiştir. Hı. İmam Zehebi tabakatul huffaz cilt iki sayfa 534'te, ikinci hicret asrının başında gençliğinde ilmi hadis öğrenmek üzere seyahate çıktı. İmam Yizid bin Harun, Muhammed bin Buşeril Abdi, Ali bin Asım, İbni Ebu Fudeik, Hüseyin bin Eleyül Cufi, Ebu Usame, Abdur Rezzak, Nadır bin Şümeyl gibi ilmi hadis ecillesinden ahz hadis eyledi. Ne demek ecillesi büyük alimleri? ahz hadis hadis aldı. Haa Arapça hazı. <gülüyor> Kendisinden İmam Müslim, Tirmizi, Ömer bin Bü Büceyr, Bekir bin el Mer Merzuban, İbrahim bin Uzeymiş Şası, hadisi Şerif ahz eylemişlerdir. İlmi hadiste Müsnedül Kebire tefsiri vardır. 249 Hicri'de irtihal eylemiştir diyor. Kaynaklar Zehebi Tezkiratül Hufas ciltteki sayfa 534 Hazreci Hulassa sayfa 310. Evet bize dedi ki bize Ebu bize Ebu Asım Ebu kim, Asım. Kimmiş Ebu Asım? Dahak bin Mahlet Ebu Asım'ın Nebil Ebu Asım'ın Nebil Esum, Ebu Asımın Nebil, Mahmuduş Şeybani, Mahreduş Şeybani, Mahledu Şeybani, Kütübesitte cami olan Eymenin kendisinden. Ehadis. Ne demek Kütübesitte cami, toplayanı olan? Kendisinden hadisi şerife tahriş ettikleri büyük bir imamdır. İmam Zehebi Tiskiratul Huffaz, cilt bir, sayfa 366'da hafızun hadis, Cehul İslamdır. İmam Cafer bin Muhammed Yezid bin Ebu Ubeyt Süleyman-ı Süleyman Teymi i̇bn 5000 hakim gibi ecile Hadisten ah hadis söylemiştir. Yaşı, yaşı ilerleyerek biraz geç dar-ı ahirette irtihar eylemi, eyleseydi İmam Vekî bin Cerrah'la hatta ondan da daha ileri İmam Abdullah bin Mübarek ile adı beraber anılırdı. Kendisinden İmam Ahmet bin Hanbel Bündar Darimi İmam Buhari gibi İlmi hadisin büyük imamları hadis ahzilemiştir demektedir. İmamul Mekazi İbn Sad Tabakatul Kubra cilt 7 sayfa 294'te Sikadır fakih'tir. Basra'da 15 Zilhicce, zilhicce 212'de irtihal etti demiştir. Rahimehullah. Ayrıca Hazrecî Hulatsatu Tembi tesîl kelam sayfa 100 Kemal. Kemal sayfa 149 150'de bakılabilir. Rahimehullah. Evet, dua etmiş. E, dikkat ediyorsunuz ölüm tarihleri, nerede öldükleri. O dönemde bilgisayar yok. O dönemde bir şey yok. Yani hiçbir şey gözden kaçmamış, değil mi? Nasıl bir külliyat bu? Nasıl bir gayret? Hicri 200'ler. Herkese böyle evet. genel bir kayıt tutmuyor, değil mi? Sadece alimler için yani. yani genel evet alimler için, alimler için ama e, devlet de herkesin hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı Kaydını tutuyor ama o kayıtlar belki bugüne ulaşmamıştır. Ama o dönemde biliniyor. Ama alimlerinki ulaşmış. Çünkü tabakat kitapları, rical kitapları ne yapmış? Hepsini zapt etmiş. kayda altına almış. Evet. Zekeriya. Zekeriya bin İshak'tan, o da Yahya bin Abdullah bin Sayfiden o da Ebu Mabed'den, o da İbni Abbas'tan naklen rivayet etti ki. Şimdi burada müşterek ravi kim? İlk rivayette Yahya bin Abdullah bin Sayfi Gördünüz değil mi? müşterek ravi. Ondan öncesi farklı, ondan sonrası ne? Aynı. Doktorun gördük değil mi bir önceki rivayette? Orada birleşti. Orada birleşti. Evet. Sonra burada ne diyor? İbn Abbas rivayet ediyor, değil mi? Enne Muazen ikinci rivayet gibi. Doğrudan ravi kim burada? İbn Abbas. Doğrudan kim? İbn Abbas. Doğrudan Evet. Onun için bu hadis İbn Abbas hadisi olarak bilinir aslında. Hı. Muaz kıssası ama İbn Abbas hadisi. Ama ilk rivayete dayanarak Muaz hadisi de denir. Hadis İbni güzel bir ilim. Yani insana pek çok şey öğretiyor. Evet. Devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a Yemen'e göndermiş Veki hadisinde olduğu gibi gerçekten sen bir kavme gideceksin ila ahiri buyurmuştur. Veki hadisinde olduğu gibi burada veki geçmedi. Veki hadisine yani. benziyor ama. Evet. Devam edelim. Bundan evvelki hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müstet olarak Muaz radıyallahu anh'a rivayet etmişti. Yani evet Muaz'dandı çünkü. <gülüyor> Bu hadiste bundan sonra gelen hadisi ise yine müstet olarak İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etmişti. Bir sonraki de İbn Abbas'ın doğrudan Heh, kendi nakli, evet. iki rivayetin arası şöyle bulunur. i̇bn Abbas radıyallahu an hadisi Muaz radıyallahu anh'tan işitmiştir. Ancak bazen muttası, bazen mürsel olarak rivayet ettiğinden Muaz radıyallahu anh'ı anlamıştır. Yani aslında hadis kimden işitilmiş? Muaz'dan. İşte i̇bn Abbas. Ama bazen i̇bn Abbas bunu zikretmiş, bazen zikretmemiş. Evet. Yani bazen doğrudan kendisi... Mülaki olmuş gibi ne yapmış? Nakletmiş. Evet. Her iki şek şekildeki rivayet sahittir. Çünkü sahabinin mürseli senette zikredilmeyen ravinin kim olduğu bilinmese bile ücrettir. Delildir. Burada zikredilmeyen ravinin Hazreti Muaz radıyallahu olduğu bilinip dururken hadisin sıhhatinde elbette şüphe edilemez. <Gülüyor> Kaldı ki burada biliniyor yani. Yani bakın yani şeyde Ahmet Davutoğlu Hoca da böyle bir hadisçilik damarı var görüyor musunuz bazen böyle ne yapıyor ortaya çıkıyor yani sadece ilmi vakaları tespit değil aynı zamanda iğneleme birilerine bir şeyi ne yapma gösterme bu var onda zaten modern İslam düşüncesi zihniyetine çok karşı bir insan din ile alakalı kitabı var çok uğraşmış o dönemde Reşit rızalarla Muhammed Abdullah'la çok uğraşmış. Devam edelim. İbn Abbas radıyallahu anh hazretlerinin bu hadisi hem Muaz radıyallahu taala işitmiş hem de onu Yemen'e gönderilirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmuş olması olması da ihtimal dahilinde. Yani ilk söylediğimiz bu da olabilir yani bizzat İbn da işitmiş olabilir bunu. Yani illa Muaz'dan işitmesi gerekmiyor. Olaya de olmuş olabilir. Tabi şimdi İbn Abbas derken ee, he, yani babası da var onu biliyorsun aslında yani sonra Hazreti Abbas kızar ona da dua et Heh. bu taktirde hadisi vasıtasız rivayet etmesi bizzat o mecliste bulunduğu içindir Muaz Radiyallahu Anh'tan rivayeti ise ya kendisinin orada bulunduğunu unuttuğundan ya başka bir sebeptendir yani bunu çok da tespit etmek ne değil mümkün değil Evet. bir sonraki rivayeti de alalım Galelim o Galatta sana YouTube'unu bistamel Ayşe yu. Galatta sana Yezid bunu in. Galatta sana Rehun An İsmail ibni Ümeyye An Yahya Abdullah Bak gene yani orada birleşti. Gördünüz mü? Demek ki bu hadis kimden yayılmış? Yahya bin Abdullah bin Sayfi'den yayılmış. Evet. Heh. Devam. An ebi Muazin An ibn Abbas An ebi Mabed so okumadın An ebi Mabed. An ebi Mabed'in An ibn Abbas'in En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemme ba'at Muazil ilal yemini qala inneke taklamu ala yawmin ala qaumin ehli kitabin. Felekum awwal ma tad'uuhum ileyhi İbadetullahi azza ve Celle Fe izâ arafullaha fe akbirhum ennallaha Gördünüz mü? Haber ver. Buna geldi? Haber ver. Evet. Devam et. Fe akbirhum ennallaha farada aleyhim hamse salavatin fi yevmihim ve leyletihim. Fe izâ faalû fe akbirhum ennallaha قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اغنياهم فترد الى فترد فحول فترد على فقراءهم فاذا اتوا بها فخذهم فخذ منهم فخذ منهم bize Umayyutubnu Bistam. Kim o? Umayya bin Bistam, Hicri 231'de vefat etmiş, Basral'dır, Sayıhan davilerindendir. Güzel. El Ayşi rivayet etti. Dedi ki, bize Yezid bin Züreyh rivayet Kim etti. Kim bin Züreyh, El Ayşi, Hicri 128'de vefat etmiştir, Basral'dır, Sayıhan davilerindendir. Dedi ki bize, Rahf. Kim o? Ki, İbnül Kasım'dır. Ebu Gıyas Rah bin El Kasım El Amiri Sayhihan davilerindendir. İsmail bin Ümeyye'den. İsmail bin Ümeyye Hicri 139'da vefat etmiştir. Mekkeli'dir. Sayhihan davilerindendir. O da Yahya bin Abdullah bin Sayfi'den. O da Ebu Mabet'ten. O da i̇bn Abbas'tan naklen rivayet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a Yemen'e gönderirken Şüphesiz sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Şu halde onlara ilk davet edeceğin şey Allah Azze ve Celle'ye ibadet olsun. Allah'ı tanıdıkları vakit onlara haber ver ki Allah kendilerine günleriyle gecelerinde beş vakit namaz farz kılmıştır. Bunu yaparlarsa onlara haber ver ki Allah kendilerine zenginlerden alınıp fakirlerine verilecek bir zekat farz kılmıştır. Buna da itaat ederlerse onu, kendil onu kendilerinden alıver ama mallarının en iyilerini almaktan sakın buyurmuştur. Zenginlerden alınıp ifadesiyle zekatın icabında zorla alınacağına ihtilal olunur. Bu cihet ittifak ise de sahibinin rızası olmadığı halde zorla malından alınan zekatın hakikaten, hakikaten zekat yerine geçecek, sahibinin zimmetinden sakıt olup olmayacağı ihtilafıdır. Evet yani zorla alabilir İslam devleti zekatı. Ama bu zorla alınan mal zekat yerine geçer mi geçmez mi o da İhtilaflı çünkü gönül rızası ne yapılmamıştır? Verilmemiştir. Onun için zekat verilmezse malının yarısı ve o yılın zekatı ondan diğer bir hadis gereğince ne yapılır? Alınır. Malının yarısı ve o yılın zekatı ondan alınır. Şimdi e, hadisin e, diğer lafızlarında e, ilk bölüm neydi? Allah'a ve Resulüne şahadetti, değil mi arkadaşlar? Bakın burada ilk bölüm neydi? Allah'a az ve ibadet. Demek ki ibadetin iki boyutu var. Hep söylüyoruz. İmani ve ameli boyutu. Değil mi? Heh. Bir rivayette o burada geçmiyor. Zikretmemiş onu. İlk davet edeceğin şey ne olsun? İla en yuvahidullah. Allah'ı ne yapmak? Birlemek. Tevhid etmek. Demek ki Allah ve Resulüne şehadet, Allah'a ibadet, Allah'ı birlemek. Hepsinin çıkacağı kapı aynı kapı. Fark eden bir şey yok. Evet. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki de 8. babı. Şöyle bir bakalım. Maşallah. Maşallah. Kaçta bitiyor? 196'da bitiyor. E almamız da 196'ya kadar mümkün değil. 191'e kadar çalışalım. 191'e kadar çalışalım. 191'e kadar çalışalım. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşedü'n lalente estağfirüke ve etu'u bileyk.